burada muhtelif Cenab-ı Hak içimde Rahman sıfatı bildiriyor. Bütün mahlukata Cenab-ı Hak merhametli. Kafire bile rızkını veriyor. Demek ki bizim merhametimiz ne kadar olacak? Merhamet bir müminin farik vasfı olmalı. Kendi için istediğini muhakkak herkesin istemeli. Bir deve gelirdi, Efendimiz'e müracaat ederdi. Bir hurma kütüğü efendimizin e müracaat etti. Cenabada onun merhametli olması istiyor. Diğer bir husus Rahim esması. Bu da ancak müminlere ait. Bu da kıyamete iyi hazırlanmak ki orada Cenabak'ın bir merhamet tecellisine mazhar olabilmek. Muhtelif şeyler geliyor. Mesela selam es selam yine Allah'ın bir ismi. Muhakkak müminler birbirine Esselamu Aleyküm demeli. En güzel bir dua. Bir mümin bir mümine dua ediyor. Ve Aleyküm Selam o da onu dua ediyor. Cenab-ı Hakk'ın mümin esması. Bu da gönüllerde iman ışığı yakan kendisine sığınanlara eman verir, onları koruyan, muhafaza eden buyuruluyor. Demek ki bir mümin olabilme. Mümin Cenab-ı Hakk'ın sıfatı. Bu sıfatın kulda tecelli etmesini istiyor. Yani gönlünde bir iman ışığı yanan, kendisi müracaat eden, koruyan, muhafaza eden, mühimin buyuruluyor. Bütün kainat sonsuz ne kadar mahlukat var hepsinin düzeni temin ediyor. Hiçbir mahlukat bir rızıksız kalmıyor. Güçlünün yanında güçsüz de yaşıyor. Elbari şekli olmadan yaratmak. Ne kadar mahlukal hiçbirinin şekli yok. Hepsinde iç, içteki cihazlar var. Dışları ayrı, toplum tarzı ayrı. Hep bunlardan, hep bu isimlerden, musavvir hepsinin tasvir eden Cenab-ı Demek ki kulun Cenab-ı bir tefekkür halinde olmasını arzuyor. Yüz küsur yerde Kur'an-ı Kerim'de tefekkür geçiyor. Efela yak gülün, efela tefekkürün, ülül elbâh. Demek ki bütün kalp kainatı okuyacak. Atomdan başlayarak galaksilere kadar, en küçük bir hücreden en büyüğüne kadar içtiği suyu, yediği yemeği, evladını, kendine, hepsine demek ki bir insana ıkra okuması lazım. Ya bunda ne okur, kalp okur. Kalp okursa ne olur? Hikmetler tecelli eder katte. Hikmet nedir? Aklın kavrayamadığı sırlar hikmetle çözülür. Akıl devreden çıkar hikmetle cenab böyle hikmet sahibi bir gönül istiyor. Cennete layık bir gönül istiyor. 90'a yakın yerde Ey iman edenler diye ayetler var. 90'a yakın yerde. Bu ayetlerin en mühimi de Cenab-ı Hak Ey iman edenler Allah'ın azametine göre takva sahibi olur. Ondan sonra Vela buyur. Sakın ha ölmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. temutun Ölmeyin buyuruyor. Sakın ha ölmeyin buyuruyor. İlla ve entü Müslüman. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. İlahi ikaz bize Müslüman olarak ölebilmek. Çünkü hayat ona endekslenecek. Allah rızanı endekslenecek. Ben nasıl Müslüman olarak can verebilirim? Nasıl yaşarsak o şekilde. Bardağı dolduran bütün damlalar aynı nefeslerimiz, amellerimiz gibi. Son damla geldiği zaman işte son nefes o. Her şey bitmiş oluyor. O son nefesi bardaktaki bütün damlalar hazırlıyor. Kul daima iltica halinde olacak. Nasıl dualarımız kabule muhtaç, namazımız, oruçlarımız, ameli salih, hepsi de kabule muhtaç. Onun kul devamlı Cenab-ı Hakk'a dua halinde olacak. Bilhassa vel müstavfirine bil eshar, seherler heba edilmeyecek. Bu seherler aman yarabbiyle geçecek, estağfurullah el azimle geçecek. Cenab-ı Hak sadece kaime buyuruyor. Succeden ve kıyama buyuruluyor Nasıl bu son nefes selametine ereceğiz? Cenab-ı Hak eğer siz Allah'a yardım edersen, Allah da size yardım eder ve ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Nasıl Allah'a yardım edilir? İki türlü yardım edilir. Bir defa kendimizi ikmal edeceğiz. Kat efla menzekka, iç ailem âlem temizlenecek. La ilâhe illallah yerine oturacak kalpte. Ondan sonra Cenab-ı sizler yani Allah'ın şahitlerisini buyuruyor. Halimizle, kalimizle, ibadetimizle, nezaketimizle, zarafetimizle, inceliğimizle, her şeyimizle Allah'ın şahidi olmak. Allah'ın dinini temsil edebilmek. Bizim şahsımızda bir hata olduğu zaman bu hata İslam'a geliyor. Eğer ticari hayatımız bozuksa bak hem Müslüman hem yaptığı işe bak diyecekler. Aile hayatı bozuksa hem Müslüman hem aile hayatına bak diyecekler. Cenab-ı sizler ya Allah'ın şahitlerisini vuruyor. Demek ki numune olmamız lazım. Neticesi, peygamberden şahit olsun buyuruyor kıyamet günü. <Gülüyor> Cenab-ı halinde ikaz Anke bu Ankebusu'ya insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını, kurtulacaklarını zannediyorlar buyuruyor. Yine sizi sadece boş yere yarattığımızı, gelsin yeşin, ismin dolaşsın. Keyfini keyif yapsın. Sizi sadece boş yere yarattığımızı, abes yarattığımızı huzurumuza gelip hesap vermeyeceğinizi zannediyorsunuz buyuruyor Mümin Suresi'nde. Kıyamet Suresi'nde insan başı boş bırakılacağını zannediyor buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak insana olan nimetlerini bildiriyor. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından İnsanlara amade kıldı, hizmetçi kıldı buyuruluyor. Güneş insan hizmetçi, ay insan hizmetçi, yediğimiz hayvanlar insanı hizmetçi, toprak insanı hizmetçi. Cenab-ı Hak hamdın, şükrün artmasını istiyor kulunda. Niye yarattı bu alemi? Yine Cenab-ı Hak Doğan söylesin, biz gökleri yere ve bunlar aralarındakinin bir oyun, eğlence olsun dedi yaratmadık buyuruluyor. Hep ikaz.